Pervin, Serap Gider Sabriye, Emine Aysel Yusuf, Savaş Bayındır Anlatan, Ahmet Bozkuş Onlar için en kolayıydı Vatan için, din için, namus için ölmek Zor olanı Yürek dağlayanı, ayrılık anlarıydı. Onlar biliyorlardı ki, bu son konuşmalarıydı. Son kucaklaşmaları, son vedalaşmaları. Biliyorlardı ki, bu yolun geriye dönüşü olmayacaktı. Aynı Yusuf gibi, aynı annesi Sabriye gibi, aynı sevgili eşi Pervin gibi. Gidiyor musun? Evet. Sen asker kızı değil misin? Ölüm her yerde var. Ne vakit gideceksin? Yarın. Yarın mı? Ne kadar çabuk? Sabaha kışta da bulunmamız lazım. Rüyasını görmüştüm. Biliyor musun Yusuf? Baban olsaydı... ...böyle günler sevinç günleridir. Böyle günde düşman ağlasın derdi. Sağ olup da görmeliydi seni. Kim bilir... ...ne kadar sevinirdi. Ana, Pervin'i sana, seni de Allah'a emanet ediyorum. Bana makbul olan duanızdır. Düşman kurşun o kadar tesir etmez. Beni senin üzüntünü öldürür. Oğlum, bu babanın palasıdır. Vasiyeti böyleydi. Olacak olan ancak bu kırıldıktan sonra olsun. Yaralanırsan, yaranı saracak tiftik bez var. Ana yadigarı işte. İşine yarar. Pervin, çocuğum erkek olursa ismini Mehmet Galip, kız olursa Emine Firdevs koyun. Sonra mektupla saçından bir tutam gönderirsiniz. Allah asmaladık. Yusuf'un önce mektubu geldi. Sonra da. Azizem, emin, emin ol, ol ben senin akıttığın gözyaşlarını hissediyorum. Onlar benimdir. Ben her şeyi sana bıraktım. Harbe yalnız vücudumu götürüyor. Hayatım, namusum yine evimde kalıyor. Ben burada seni muhafaza ediyorum. Sen de orada beni muhafaza et. Ayrılık dediğimiz bela kahrolur. Madem ki hayatımız birdir, vazifemiz de birdir. Sabır ve tahammül, ve tahammül insanı, insanı cennete, cennete saadete götüren iki melektir. melektir. Cenab-ı Hak'tan gayrı yardımcı bulunmaz. bulunmaz. Onun lütfuna muhtaçız. Zaman, Zaman çabuk, çabuk geçer. Azizem, sizden Azizem, ayrılırken, ayrılırken ölüme gittiğimi, ölüme gittiğimi anlamıştım. anlamıştım. Olacak, Olacak mutlaka, mutlaka olur. olur. Ölüm, Ölüm Allah'ın emridir. Sana veda, veda edemem. edemem. Çünkü, Çünkü ölsem de ruhum, ruhum seninle beraberdir. Ölüm beni, ben senden beni senden ayıramaz. ayıramaz. O, ebedi o ebedi karar geldir. Cümlemiz, Cümlemiz bir orada birleşicek. Kalbimde, Kalbimde iki daimi har var. var. Biri sizin, sizin muhabbetiniz, muhabbetiniz, diğeri muhabbetinizi, muhabbetinizi bana zehir eden, zehir eden düşmanın, düşmanın intikamıdır. Ah, bir kerecik oğlumu görebilseydim. görebilseydim. Hareket, Hareket emri geldi. geldi. Hazırlanıyorum. Azizem. Azizem, Elveda, Elveda. Elveda. Elveda.